Kardeşlerim 58. sure, el Mücadele suresi ile inşallah meydanımızı okumaya devam ediyoruz. Öncelikle sure hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, 22 ayet, ayetten oluşan bu sure ve Medeni, yani Medine'deymiştir. Adını ilk ayetine geçen Tucadülü kelimesinden alır. Bismillahirrahmanirrahim. Kocası hakkında seninle tartışan. Ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Çünkü Allah, işit Allah sizin konuşmanızı işitir. Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zıhar ile ayrılmak isteyip de sonra sözlerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla temas etmeden önce ard arda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azaf vardır. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azaf vardır. O gün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 ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Gizli konuşmaktan konuşmaktan men edildikten sonra yine o yasaklarını yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedim. Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi işlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi derler. Cehennem onlara yeter. Oraya geleceklerdir. Ne kötü dönüşleridir orası. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvayı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah'a dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şahit bir şey bulamazsanız bilin ki Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Gizli bir şey konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınızda ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinilenleri görmedim ve Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar. Allah onları çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey çok kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yolundan alıkoydular. Bu yüzden onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Onların malları da oğulları da Allah'a karşı kendilerine bir fayda vermez. Onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gün Allah onların hepsini yeniden diriltecek. Onlar da Dünyada size yemin ettikleri gibi ona yemin edeceklerdir. Kendilerinin hiçbir şey, yani hiçbir hakikat üzerinde, kendilerinin bir şey, yani hakikat üzerinde olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıptadırlar.